Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbu'l-Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a halvet, çile ve erbaini talim etmesi. Halvete girmek, çilehanede oturmak, erbain çıkarmak ve zikir telkin etmek... Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden mi kalmıştır? Diğer peygamberler bunları yapmış mıdır? Yoksa taliplerinin ihtiyacından hareketle meşayih mi bu usulleri uygun görmüştür? Bu usullerin hepsi sünnettir. Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı şereflendirmeden çok önce Cebrail aleyhisselam, Hazreti İbrahim aleyhisselama gelip zikri terkin etmiştir. Kafirler İbrahim peygamber aleyhisselama galip gelir. Mekke'yi elinden alıp içini putlarla doldururlar. Bu putları zincirlerle bağlayıp sağlamlaştırırlar. İbrahim peygamber aleyhisselam, Mekke'yi kafirlerden almakta aciz kalır. Ne yapacağını bilemeyince, Hak Teâlâ'ya şöyle niyazda bulunur. ''İlahi, sen bilirsin. Padişah sensin. Kafirler bana karşı galip geldi. Aciz kaldım. Mekke'yi putlarla doldurup puthaneye çevirdiler. Kendilerine mağlup olup aciz düştüm. Senden yardım diliyorum.'' Hak Teâlâ kendisine şöyle buyurur. Ya İbrahim, sen aczini bildinse, biz de kendi kudretimizi senin aczinde zahir ederiz. O zaman sen de bizim kudretimizi görürsün. Sana Cebrail'i göndereceğim. La ilahe illallah kelimesini terkin edecek ve zikri öğretecektir. Nasıl bir yerde ve kaç gün müddetle oturup zikirle meşgul olman gerektiğini de talim eyleyecektir. Sen de kafirlerden intikamını alır ve benim kudretimi görürsün. Hemen o an Cebrail aleyhisselam gelir. Ey Halilullah! Hak Teala sana La ilahe illallah zikrini terkin etmem için gönderdi der. Hz. İbrahim aleyhisselama, bu zikir üç kez terkin edilir. Cebrail aleyhisselamdan öğrenilen usulle, bu zikir üç kez tekrar edilir. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şunu der, Hak Teâlâ ayrıca şöyle buyurdu, kendisine tenha bir yer ve çilehane hazırlasın, bu yer çok karanlık olsun, kırk gün burada, halvette kalmaya niyetlensin. La ilahe illallah zikriyle meşgul olsun. Hak Teâlâ'nın kudreti sana görününceye kadar bu zikre devam et. Bu gerçekleşince de Mekke'yi kafirlerden geri alır, putları şehirden atarsın. Hazreti İbrahim aleyhisselam kendine tenha bir yerde bir çilehane yapar. Burada kırk gün kalmak niyetiyle halvete girip, ''La ilahe illallah zikriyle meşgul olur.'' ''Kırk gün, dört on gün eder.'' ''Üç on gün, yani otuz gün geçip, son on güne girildiğinde, zikir onun bütün vücuduna sirayet eder.'' ''Zikir onun bütün azalarında ortaya çıkıp bayrak açar.'' ''Vücut şehrinde galibiyet kurar.'' ''Ağzı kurur peygamberin, dili damağına yapışır.'' ''Artık söylemeye mecalik kalmaz.'' Fakat içerden gönlü zikir kesilir, nurunu dışarıya vurur. İbrahim Peygamber aleyhisselam, bu durum karşısında hayrete düşer. Vücudundan birçok elin çıktığını, göğsünden engelleyemediği, birçok insanın katlanamayacağı şiddetli seslerin geldiğini görünce, hayret ve şaşkınlığı daha da artar. Dahası, kendisinden çıkan bu eller, Mekke'ye kadar uzanır. Şehirdeki putları tutup şehrin dışına atar. Kafirler, Şehrin dışına atılan putları toplayıp, Onları zincirlerle bağlar, Demir kazıklarla yere çakarlar. İbrahim peygamberin ellerinden yine de kurtulamazlar. Yerlerinden sökülüp, Tekrar şehrin dışına atılırlar. Kafirler aciz kalıp bir şey yapamazlar. İbrahim peygamber aleyhisselam, Halvette zikrullahla meşgul olmaya devam ederken bunları halvetinde temaşa ediyordu. Böyle temaşa ederken dostları gelip kapısını çalar. Ey İbrahim ne duruyorsun? Mekke'den eller çıktı. Kafirleri şehirden uzaklaştırıp putlarını şehir dışına sürdü. Gel de bir gör derler. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Zikrine devam edip yavaş yavaş dışarı çıkar. Olup bitenleri görünce Hak Teâlâ'ya çok hamd eder. Cenab-ı Hak İbrahim Peygamber aleyhisselama şöyle buyurur. ''Ey İbrahim kudretimi gördün mü? Ey Aziz var git sen de La ilahe illallah zikriyle biraz meşgul ol.'' Senden de Hak kudret elleri çıksın. Gönlün ayardan ve boş hayallerden kurtulsun, arzu putlarından arınsın. Cebrail aleyhisselam, İbrahim Peygamber aleyhisselama telkini zikri verir. Onu çilehanede, halvetteyken ziyaret eder. Hatta nasıl zikredeceğini öğreterek eksiğini tamamlar. Buradan anlaşılıyor ki, ancak zikirle kişinin eksiği tamamlanabilir. Tenha bir yerde çile çekmek ve zikrullahla meşgul olmak kişinin eksiğine giderir. Halil İbrahim Peygamber aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önce Cebrail aleyhisselamın telkiniyle zikir yaptığı ve Allah'ın emriyle de erbain çıkardığı bilinmiş oldu.